Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sabbihi ecma'in Kıymetli arkadaşlar bugün Casiye Suresi'nde seçtiğimiz bölümü okuyacağız sizlerle beraber. Biliyorsunuz her gün e, yani her tefsir okuyuşumuzda e, bir sureden bir bölüm yap, yaparak inşallah Allah ömür verirse efendim 30. cüzü bu şekilde erişip belki de ucuzun tamamını e, okumayı planlıyoruz. E, bazen böyle çeşitli sorular oluyor. İşte neden Elmanlı Hamdi Yazır'ın tefsiri diye. İşte Elmanlı Hamdi yazır bu tefsiri bir Cumhuriyet projesi olarak yazdı. E, Cumhuriyeti kuranların e, iradesiyle yazdı. Neden bu tefsiri tercih ediyorsunuz falan diyorlar. E, bu sorulara her zaman cevap vermek e, cevap vermeye yetiştiremiyorum. Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Her tefsirin eksiği vardır. Mükemmel tefsir yoktur ve yapılamaz. Niye? Çünkü siz bugün, yani bir müfessir, siz, siz ve biz değil de inşallah aranızdan müfessirler çıkar. Çok ihtiyacınız var yani kadınlardan da müfessirler çıkmasına. Efendim, bir, bir müfessir Kur'an-ı tefsir eder kendi bilgisiyle. Ama illaki onun bilgisinin dışında kalan bir hususta... ...bir eksik, eksik bıraktığı bir yer vardır. Veya bugün tefsir eder, aradan beş yıl geçmeden insanlığın bilgisi iki katına çıkıyor. Bakın eskiden elli yılda, yüz yılda yapılan gelişmeler şu anda üç beş yıl içerisinde oluyor. İnsanlığın bilgisi iki katına çıkacak, bir bakacak ve onun yazdığı yer, efendim e, açık, yaptığı açıklamalar eksik kalmış. Yani eksiksiz tefsir yoktur arkadaşlar. Eksiksiz ders yoktur, eksiksiz sohbet yoktur, eksiksiz kitap yoktur. Yeter ki yanlış olmasın. Burası çok önemli bakın yanlışla eksik aynı şey değil. Yanlış da olabilir yani benim anlattıklarımın içinde yanlışlar da olabilir. Illaki yaparım çünkü kuluz. Yeter ki bile bile kasten olmasın. <gülüyor> Anlatabildim mi bunları birbirinden ayırt edelim arkadaşlar. Her zaman kontrol ederek gidin. En güvendiğiniz insan bile olsa arkadaşlar en hayran olduğunuz kitap bile olsa sizi şaşırtan size değişik gelen o güne kadar duymadığınız bir şey söylemişse o kişi veya o kitap öyle bir şey yazmışsa onu kontrol edin. Ee, nasıl kontrol edeceğim diyeceksiniz ben bilgi sahibi değilim ki yani biraz tabii onu öğrenmeniz gerekiyor bir bilgi nasıl kontrol edilir ee, mesela bununla ilgili de şu örneği veriyorum. Diyelim ki bir doktora gittiniz işte bir böğrünüzde bir sancı var gittiniz doktora seçtiniz tabii ki doktoru seçerken de bir arıyorsunuz doktor dedi ki Faraz'a işte böbreğini almamız lazım dedi böbreğin birini almamız lazım e hemen gidip yarın o doktora ameliyat oluyor musunuz arkadaşlar? Araştırıyorsunuz değil mi? Yani ben bakıyorum hanımlara tabii beylerin sohbetlerine pek aşina değiliz. Hanımlara bakıyorum çocuğunu göndereceği okulu bile yıllarca araştırıyor ya. 4 yaşındayken 3 yaşındayken başlıyor hangi okula vereceğim diye. O zaman demek ki biz e, duyduğumuz bir bilgiyi illa uzmanı olmamız gerekmez. E, mukayese edebiliriz. Güvendiğiniz kaynaklardan oraya bakarsınız. Ansiklopedi var şu anda. internetten yani bir kütüphaneye bile gitmeniz gerekmiyor. Evinizde bile bu kitapların olması gerekmiyor. E, i̇nternetten bile yazarak o bilgiyi teyit edebilirsiniz. Yalnız tabii nereye bakacağınızı bilmeniz lazım. Ve onu da öğretmek artık benim işim değil. Onu yapacaksınız. Bana göre arkadaşlar, e, içinizde istisnalar hariç her zaman istisnalar vardır. Ama ben bunu artık kabullendim. Bana göre bizim insanımızın bilgiye ulaşmak gibi bir problemi yok. Üşengeçlik gibi bir problemi var arkadaşlar. Üşengeçlik. Mesela diyor ki Kur'an'daki bir ayet şöyle diyor. Ya size değişik geldi Kur'an'da öyle bir ayet var mı? Arkadaşlar o duyduğunuz cümleyi Google'a yazıp ayet diye arayın. Ayetse çıkacak, ayet değilse çıkmayacak. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit bir... E, kontrolü bile yapmadığımız zaman o zaman biz e, karşımıza hoca diye çıkan herkesi dinleyip e, elimize geçen her kitaptan öğrendiğimize hakikat zannedip e, sarp yokuşlarda dolaşmaya mahkum olacağız demektir. E, dolayısıyla eksiksiz tefsir yoktur. Yani illaki Elmalı Hamdi Yazır'ın da eksikleri vardır. Ama ben bu tefsiri çeşitli sebeplerden tercih ediyorum. Bunlardan bir tanesi Elmalı Hamdi Yazır'ın Osmanlı Medreselerinde yetişmiş ve sadece dini yani zaten Şeyhülislamlık yapan biriydi. Onu bazı siyasi görüşlerinden dolayı eleştiriyorlar. Ben acizane beğenirsiniz beğenmezsiniz arkadaşlar bir insanın siyasi görüşünü onu onun hakkında karar vermek için bir numaralı konu olarak görmüyorum o kişi hakkında yani evet önemlidir benim için de siyasi görüş önemlidir ama bir numaralı öncelik değildir işte Abdülhamid'e yanlışlık yaptı falan diyorlar Allah taksiratını affetsin ee, efendim o o onun dini bilgisinin yetersiz olduğu anlamına gelmez eksik olduğu veyahut da işte yanlış olduğu anlamına gelmez yanlış bir adım atmıştır onu da efendim o günlerde Mehmet Akifler'de öyleydi pek çok kişi o görüşteydi daha sonra işler İlerleyip de kazın ayağının öyle olmadığı anlaşılınca bunların pek çoğu pişman olmuştur ama onu arkadaşlar artık yevmi mahşere kaldı o konu veya tarihçiler araştırıp konuşacaklar. Bu tefsir arkadaşlar bir başka açıdan da çok kıymetli çünkü Elmalı Hamdi Yazır. Ee, sadece dini bilgilerle yetinmemiş arkadaşlar kendi çabasıyla çok kısa sürede zaten deha düzeyinde çok e, cins bir kafa yani. Çok kısa sürede Fransızca öğrenmiş yalan değilse eğer 6 ay gibi bir sürede Fransızcayı çok iyi bir şekilde öğreniyor. Birincil kaynaklardan bütün o felsefi metinleri okuyor hatta bazı felsefe kitapları tercüme ediyor. Fransızcadan bunlar hayatına baktığınızda görebilirsiniz. Ee, efendim. Ve bu tefsiri yazarken de hem e, dini kaynaklardan onlara zaten çok vakıf hem de batıdaki tartışmalara e, batılıların ve işte din dışı bir takım yorumcuların özellikle o devirdeki pozitivizm cereyanının fikirlerine cevap verecek şekilde yazıyor. Kendi çağındaki bilimi, bilimsel gelişmeleri takip ediyor. Onlardan istifade ediyor. Tasavvuftan çok yetkin bir şekilde istifade ediyor. Kendisi de zaten çok ilan edilmez ama aynı zamanda bir sufidir. Evet, Cumhuriyet'in emriyle yazmıştır. Cumhuriyet yönetiminin emriyle yazmıştır bu tefsiri. Fakat arkadaşlar o projeye hizmet etmemiştir bu tefsir. Yine İslam'a hizmet etmiştir. Merak edenler giriş kısmını nasıl böyle olduğunu, giriş kısmını okuyabilirler. Yani e, Hakeza Cumhuriyet'in ilk yıllarında arkadaşlar yine idare e, Babanzade Ahmet Naime Buhari'ye e, tercümesi yaptırmıştır. O da şahanedir. Onun girişine yazdığı yanılmıyorsam Latin harfleriyle 70 sayfa kadar bir giriş var. Babanzade Ahmet Naim'in hadis usulüne dair şahanedir. Okuduğum en güzel e, hadis usulü metnidir. Fakat bu iki alimimiz de arkadaşlar çok ağdalı bir Osmanlıca tercih etmişlerdir. Bunu da bilerek yapmışlardır. Ee, sebeplerini kendini açıklıyor. Elmalı Hamdiyazır mesela bu sebeplerden birini açıklarken diyor ki e, ben diyor işte kendi soyunu anlatıyor. Antalya'nın Elmalı köyünden e, falan boydan kayı boyundan öz ve öz Türk'üm diyor. Ve Türkçeyi çok iyi bilirim. Ama diyor Kur'an-ı Kerim'i Tefsir ederken seçeceğim kelimelerde çok özenli olmalıydım. Çok itina göstermeliydim. Çünkü diyor mesela Allah güneşi ve ayı yarattı ifadesinde ayı kelimesinin geçmesini istemedim diyor. Onun için Allah şems kameri yarattı dedim diyor. Allah bilir ben kimsenin niyetini bilemem arkadaşlar ama Elmalı Hamdi yazığı ve Babanzade ve o dönemde yazan alimler ama bu iki... Proje çok büyük projedir yani. E, Türklerin e, Arap dünyasından, İslam dünyasından koparılarak Türkçe ibadete dayalı bir e, farklı bir Müslümanlık projesine hizmet etmemek üzere e, bu dili, bu lisanı tercih etmişlerdir. Şimdi mesela ben bunu orijinalinden okumayı da şunun için e, seviyorum. E, arkadaşlar bu kelimeleri bir kez olsun duymuş olmanızda bir katkım olmasını istiyorum. Bakın arkadaşlar Osmanlıca benim kanaatim bilinçli bir şekilde Arapçadan kelimeler almıştır. Öyle ki e, çok eğitimli de olmasına gerek yok. İdadiyi veya işte ilkokul düzeyinde bir eğitim almış olan birisi Osmanlıca'da da kelim okurken neyden bahsedildiğini aşağı yukarı anlayacak kadar Kur'an-ı Kerim'e yaklaştırmışlardır Türkçe'yi Osmanlılar. Kur'an-ı Kerim'e yaklaştırmışlardır. Bak örnek veriyorum size. İnnerlediğine keferu Ellezine'yi bilmeyebilirsiniz. Küfredenler. Sevaun müsavidir. Müsavidir. kelimesi bizim dilimizde vardı. Aleyhim e endarta hun emlem tündir hun inzar eksen de etmesen de onlar için müsavidir la minun <maybe kids incentive alurgagi> iman etmeyecekler. Bak bütün kelimeleri oradan almışlar görüyor musunuz arkadaşlar? Yani aşağı yukarı böyle küçük bir çabayla Kur'an'ı kelimi anlayacak kadar hadisleri anlayacak kadar ve bu şurası da çok önemli. Neyse sözü çok uzattım. E, İslam dünyasından kopmayacak şekilde ya. Yani. İslam tabii ki farklı farklı milletler var bu İslam dünyasının içinde her biri kendi kültürünü, kendi dilini, kendi örfünü, geleneklerini, hayat tarzını koruyarak İslam'a uyarlayarak İslam'ın içine girdiler. Bu bir zenginliktir ee, ama ne yaptılar yani bütün İslam dünyasını değerlendirmek için bunu söylemiyorum ama mesela hiçbir zaman kendi dilimizde ibadet edelim demediler. Kendidir, böyle bir projeleri olmadı yani. Bu proje şimdi tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Böyle konuşuluyor sağda solda bakıyorum. En son ben Umre'ye gittim arkadaşlar. Umre'de görev yapan bir orada yaşayan, Medine'de yaşayan ve Medine'de Ravza ziyaretlerinde gelenlere rehberlik eden bir hanımla tanıştım. Dedim ki sizin ne kadar anılarınız vardır yani çok değişik insanlar geliyor çünkü Umre'ye. Ondan sonra dedi ki sormayın dedi. Çok değişik gerçekten dedi. Bir gün dedi işte e, Ravza'ya ziyarete getirdim. E, ve işte e, yeşil kubbe artık görünüyor. Yani tam önüne kadar olmasa da yani bu paravanların hemen arkasında arkasındayız. Yeşil kubbeyi görüyoruz. Dedim ki insanlara işte beraber olduklarıma şimdi burada peygamber efendimizi selamlayalım dedim. İşte ben Allahümme sallallâ diye başladım. E, birisi dedi ki topluluktan lütfen Türkçe selamlayalım. Yani şimdi peygamberimiz Türk ya olur ya anlamaz tövbe estağfurullah. Efendim ben de şaşırdım dedi peki siz yapın hani e, o zaman ben bilmiyorum Türkçe selamlama. Merhaba Muhammedim dedi böyle el sallayarak diyor. E, şimdi tabii adab, usul işte saygı, hürmet bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Yani gidip o zaman şeyde de öyle selamla yani. Buckingham Sarayı'nda değil mi? Hmm. Sana oraya girerken adımını nereye koyacağını, nasıl diz kıracağını falan öğretiyorlar. Neyse onlar ayrı yani o usulsüzlük, o adaba riayet etmemek, o kabalık onu bir tarafa bırakıyorum. Merhaba Arapça, Muhammed Arapça, Selam Arapça. Arkadaşlar Arapçayı çıkardığınızda Türkçe konuşamaz hale gelebilirsiniz yani günlük dilde. Ee, ben böyle hani ağdalı bir Arapça konuşalım demiyorum ama... Ee, yani ağdalı bir Osmanlıca düzeltiyorum konuşalım demiyorum. Fakat bu kelimelerden ne kadar çok zihninizde varsa arkadaşlar zihninizde o kadar zengin bir malzeme var ve o zihin o kadar nuanslı bir düşünce üretebilir demektir. Anlatabildim mi ee, arkadaşlar? Ee, bunu için söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Ee, 300-500 kelimeyle konuşan zihni de o kadar... Bir kelimeden oluşan bir kafa arkadaşlar derin ve detaylı düşünce üretmeyi bir tarafa bırakın anlayamaz bile. Derin ve detaylı nüanslı düşünceleri kavrayamaz bile. O açıdan bu da bir zenginlik olsun bizim zenginliğimize katkıda bulunsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar sizlerle e, Casiye suresindeyiz 22. ayetten 20 6. ayetin sonuna kadar okuyacağız. Kısa bir bölüm. Burada Elmalı'da da çok bu bölümleri uzatmamış buraları. Bugün tamamlayacağız diye düşünüyorum. Yaradılıştan bahsederek başlıyor ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ arda bil نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُرْضُ لَمُمُ Elman'da okuyorum ya Ali Halbuki Allah o gökleri ve yeri hak ile halk etti. Hak ile halk etti. Bu <gülüyor> ne demek arkadaşlar? İn i̇nşallah bir şeyler söyleyecektir. Ama hemen ben söyleyeyim. Hak ile yaratması ne demek? Yani burada bir yanlışlık, bir haksızlık, bir böyle yaratılışta ya bu da niye olmuş? Gereksizlik, böyle bir şey asla söz konusu değildir. Onun için yaratılışı değiştirmeye ve bozmaya çalışıyor bugün insanoğlu. Bakın hayvanları değiştirdik, bitkileri değiştirdik. Şimdi transhumanizm, insanı değiştiriyoruz şu anda. İnsanı değiştiriyoruz. Bitkileri bozduk, denizleri bozduk, dağları bozduk, toprakları bozduk, coğrafyayı bozduk, havayı bozduk, cansız var sonra hayvanları bozduk. Şimdi insan kendisini değiştiriyor. Yaratılışta bir haksızlık, bir yanlışlık, bir düzensizlik, gereksizlik yoktur. Her şeyi Allah hak ile yarattı. Ne için? Her nefsi, litu kullu nefsin, her nefsin karşılığını vermesi için neyin karşılığını? Bima kesevet, kazandığının karşılığını. Ne demiş Elmalı? hem de her nefsi hiç hakları yenmek sizin kazandığıyla cezalandırmak için vehumla yuldu lemon hiç zulme güramaz. Yani Allah nasıl gökleri ve yeri ilk başta hak ile yarattıysa bütün nefisleri de Hak ile cezalandıracak. Bu ceza bizde Türkçe'de sadece olumsuz davranışların sonuçları için kullanılır. Arapça'da karşılık demektir. Yani yanlışın da cezadır, karşılığı karşılığında cezadır. Yani ceza, mükafat anlamına da gelir, ceza anlamına da gelir. Herkesin yaptığının karşılığını hak ile alması için hiçbir haksızlığa uğramaksızın. Şimdi ne diyor tefsirinde bakalım? Hayır ki yani Allah... O gökleri ve yeri hak ile halketti. Zulm ile değil. Hakkı hakkaniyete mülabis olarak. Yani ne varsa yaradılışta arkadaşlar. Ya bu sivrisinek niye böyle? Hani biliyorsunuz meşhur fıkradır. Nasreddin Hoca bir ağacın altında yatıyormuş. Ceviz ağacının mı? Elma ağacının mı? Neyse ceviz galiba. Yan tarafta da birisi kabak ekmiş. Kabak bağı uzamış böyle koca koca kabaklar yerde. Böyle yatarken demiş ki ey Allah'ım demiş ya. Şu küçücük ceviz için kocaman ağaç yaratıyorsun. Bu kocaman kabağı küçücük bir bağ, bir bağı var sadece yani. Onunla yaratıyorsun. Nasıl bir şey bu demiş yani. Biraz sonra kafasına bir ceviz düşmüş yukarıdan. Ey Allah'ım anladım demiş. İyi ki kabakları ağaçta yaratmıyorsun. Yani bu çok basit tabii bir fıkra ama arkadaşlar her şey böyledir. Her şey olması gerektiği gibidir. Onun için tabiatı anlamak, arkadaşlar yaratılışı anlamaktır. Bu bakımdan işte hayvanları tanımak, mesela hayvanlarla ilgili belgesellerde zamanında biraz izlerdim, son zamanlarda izleyemiyorum artık, benim kaybım yani. inanılmaz oradan böyle dersler çıkarırdım kendime. İnanılmaz böyle insan yani sadece onları izleyerek bile hayatını öğrenebilir. Toprağı araştırmak, bitkileri araştırmak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ben bunu söyleyince de bana kızıyorlar. Ayet-i kerime diyor ki yeryüzünde gezin dolaşın bakın bakalım yaratılış nasıl başlamış. Yani yaratılışı inceleyin diyor. Neye kızıyorlar insanlar? Diyorum ki arkadaşlar bu emri kim tutmuş? Yeryüzünde gezin dolaşın bakın bakalım yaratılış nasıl başlamış ayetini kim uygulamış? ...siz bilmiyorsunuz tabii Darwin arkadaşlar diyorum... ...kızıyorlar bana. <gülüyor> yani Müslümanlar... E, yani ...herkesi suçlamayayım da... E, ...suçlayıcı bir dil de güzel diyeyim. İşte biz neyle meşgulüz onlar neyle meşgul diyeyim size... E, ...bu kadarı kafi. Efendim her şey yerli yerinde... ...hakku hakkaniyete mülabis olarak... ...her birinin hususiyetinde... Yani kendi varlığını sürdürmesi için de, mesela yıldızların, bitkilerin, işte denizdeki balıkların her biri için, kendi şahısları için ne gerekiyorsa, onu gerek birbirine ve gerek halıklarına nazaran, gerek birbirlerine ve gerek halıklarına nazaran, vacip olan adlı hikmeti gözeterek yarar. Şimdi buradaki dengeye dikkat ettik mi arkadaşlar? Bir varlığın, bu ister işte sudaki balık olsun, ister havadaki kuş, ister insan. Bir varlığın bir kendisi var ve kendisinin varlığını sürdürmesi için gereken ihtiyaçları var, ee, karşılaması gereken. Bir, bu insanın, bu varlığın diğer varlıklarla ilişkisi var. Diğer insanlarla denedim bakın, diğer varlıklarla ilişkimiz var. Biz arkadaşlar kuşlara yaptığımız eziyetin de hesabını vereceğiz. Ben şey görüyorum, meyve ağaçlarını, diyeceksiniz ki hocam siz bu işi yapmıyorsunuz, onun için böyle konuşuyorsunuz diyeceksiniz. Olabilir ama meyve ağaçlarını arkadaşlar ağlarla sarıyorlar. Kuşlar hiç meyve yemesin diye. Ya ne olur yese arkadaşlar ya, kuşlar ne kadar meyve yiyor yani kurdun kuşun hakkını vermediğin zaman sana kalan da yaramıyor işte sana kalan da yaramıyor arkadaşlar şimdi Ramazan geliyor biz bile panik olduk dünden beri Ramazan alışverişi yapmadık ya falan diye yani ne var arkadaşlar ne olacak yani ne olacak çok yersek ne oldu yani yedik her şeyden her şeyden yedik şimdiye kadar ne oldu faydalı mı oldu bize yani her şeyden çok çok aldık ne oldu? Benim çocukluğumda domatesi arkadaşlar böyle Nisan-Mayıs aylarında Mayıs'a doğru falan yarım kilo falan alırdık. Böyle kıvırcık salatanın içine onu yarım yarım yani böyle azar azar doğrardık. Nasıl özlenirdi değil mi? Şimdi hiçbir şeyi özlenmiyoruz çok mu iyi yani? Her şey her vakit var çok mu iyi? Anlatabilir mi bilmiyorum. Bizim diğer varlıklarla da ilişkimiz var. Ve... Eğer burada kalsaydı bu ilişki, yani benim kendimle ilişkim ve benim diğer varlıklarla ilişkim, burada kalsaydı bu çok profan, çok dünyevi bir hayat görüşü olurdu. Bir de benim yaratanla ilişkim var. İşte bütün bunların, yani benim kendimle ilişkim, benim diğer varlıklarla ilişkim, ve benim Yaradan'ımla ilişkimi bir denge halinde. Bazen kantarın topuzunu kaçırıyoruz arkadaşlar. Mesela e, iyilik yaptım diyerek de kaçırdıkları olmuş kantarın topuzunu. Sahabede böyle yapanlar var. Yani ne yapmış? Hiç evlenmeyeceğim demiş, gece sabaha kadar ibadet edeceğim, hiç uyumayacağım demiş, ben her gün oruç tutacağım demiş falan sahabeler. Peygamber Efendimiz onları ikaz etmiş biliyorsunuz. Değil mi? Senin üzerinde bedeninin hakkı var, ailenin hakkı var demiş. Ee, Hakizah Rabbinin hakkı var senin üzerinde hesap vereceksin. Bunları bir denge içerisinde yürütecek şekilde Allah Teala yarattı. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani abdeste de vakit var, namaza da vakit var, zekata da. Param var, Eğer param, zekat sana farz olacak kadarsa haccı da yapabilirsin, yaşlanmayı beklemen gerekmiyor. Yani her şeye, ibadetlere, insanlara, akrabalık hakkına, komşuluk hakkına her şeye bir denge içerisinde eğer kantarın topuzunu kaçırmıyorsan, Mesela ben kendi kantarın topuzunu nasıl kaçırdığımı söyleyeyim. Şunu da okumam lazım, bunu da okumam lazım, bunu da çalışmam lazım, şunu da çalışmam lazım derken insan ilişkilerini ihmal ediyorum. Yanlış, o, o okumadan çok fayda gelmez ben size söyleyeyim. Çünkü bitiremezsin ki dünyadaki bütün okunacak şeyleri. Zaten seçenek okumak zorundasın. Dolayısıyla komşularına da, akrabalarına da, yani ailen başta olmak üzere vakit ayırman lazım. Bazen de kadınlar, çoğunluk kadınlarız, yani hepimiz kadınız, kendimizden örnek verelim. Bazen kadınlar kantanın topuzunu aileleri için kaçırıyorlar ailem çok önemli çocuklarım çok önemli hayır arkadaşlar sizin düşündüğünüz kadar önemli değil bugün bize söylendiği kadar değil yani ben önce kendimin hesabını vereceğim mesela hiç şöyle bir şey var mı evet yani üç tane küçük çocuğun varsa bir kadının namaz kılmayabilir böyle bir fetva var mı bir yerde yani çocukların küçük de olsa o namazı kılacaksın değil mi? Ee, çok ailesi kalabalıksa işte çok kişi varsa ailesinde çok hizmet ediyorsa evet ondan yatsın namazını falan. böyle bir şey var mı? böyle bir şey hiç yok onun için bir denge halinde arkadaşlar. yetişmediyse yetişmesin üç çeşit yemek yapmayız iki çeşit yemek yaparız iki çeşit yapmayız bir çeşit yaparız Gazali diyor ki haftada bir gün yemek yapmayın ben bunu yıllardır söylüyorum ben dahil buna uyanı hiç görmedim arkadaşlar Haftada bir gün yemek yapmayın diyor. Yemek yapmayın. E, kahvaltı bile demiyor. Kuru ekmek diyor. O kahvaltı nerede? Gazali'yi kahvaltı mı ediyor? Onlar bir çorba içiyorlardı muhtemelen. Bizim bu kahvaltı arkadaşlar Mehter Marşı eşliğinde e, kurduğumuz kahvaltılar yani o dönemde krallar bile bu kadar yemiyor. Krallar bile bizim şu yediklerimizi yemiyor arkadaşlar. Dünya tarihinin ...en zengin, en müreffeh ama en mutsuz, en şükürsüz dönemini yaşıyoruz yani. En mutsuz, en şükürsüz insanlarız. Ee, haftada bir gün diyor kuru ekmek yedirin diyor ev halkına ki... ...yemeğin kıymetini bilsin yani. Bugün yemek yapmadım. Senin de kıymetini bilsin. <gülüyor> Onun için her şeyi allah Teala bir denge içerisinde yarattı. Her şeye vakit var... Her şeyin hakkını gözeterek yaşadığımızda e, altından kalkamayacağımız bir hayat değil. Tam tersine daha sakin, daha bilinçli, daha planlı, daha dengeli bir hayata kavuşacağız yapabilirsek. Bu ayet evvelki hükme bir delil siyakındadır. Çünkü hak ile yaratılış zalimden mazlumun hakkını alıvermek ve iyi ile kötüyü müsavi tutmayıp iyiye Kötüye de kötülüğünün cezasını vermek demek olan adaleti iktiza eder. hakkaniyetle ne anlıyoruz arkadaşlar? Allah'ın gökleri ve yerleri hak ile yaratmasından biz ne anlıyoruz? Hiç kimseye haksızlık yapılmasına e, göz yummayacak demeyelim. Haksızlık yapanın yaptığı haksızlık yanına kar kalmayacak diyelim. Çünkü Cenab-ı Hak izin veriyor. Yani kim ne uğurda çalışırsa ona izin veriyor arkadaşlar. Adam birini öldürmeyi planlıyor, hazırlanıyor, silah temin ediyor, e, takip ediyor, hayatını araştırıyor, kaçta çıkıyor, kaçta gidiyor, nereden gidiyor, yolunu öğreniyor. Yani öldürür. Allah ona engel olmaz arkadaşlar. Ama hesabını sorar. Hem dünyada, dünyada adaleti kurabilirsek, dünyada sorarız hesabını, hem de ahirette sorarız. Şu halde bu, bugün şu dünya... Da olmuyorsa yarın ahirette olmak lazım gelir. Yani Allah Teala adildir, gökleri bir yere hak ile yaratmıştır ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Bu dünyada olmasa öbür dünyada. Bir zamanlar televizyonlarda böyle bazı diziler vardı arkadaşlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerin karşılığını görüyorlardı insanlar. İşte bir kötülük yapınca mutlaka karşılık. Onu o zaman da benim arkadaş grubumda konuştuğum arkadaşlar hatırlarlar. Ee, o zaman da diyordum ki ya arkadaşlar bak bu diziler problemli. Bunlar problemli. Çünkü her şeyin karşılığını dünyada verileceğini işliyor. Bu ahireti... Ee, ...nasıl diyelim, önemsizleştiriyor. Önemsizleştiriyor farkına varmadan. Aynen reenkarnasyon gibi, karma inancı gibi. Anlatabiliyor muyum? Çok böyle uzak doğu esintileri taşıyor. Her şeyin karşılığı bu dünyada olmaz arkadaşlar. Bakıyorsun alır işte adam... ...bilmem kaç yaşına kadar büyük bir saltanat deptepe içinde yaşıyor İsrail'i biz kurduk diyor. İşte bütün o şeylerin yani zulümlerin arkasında onların gücü ve serveti var. Bir şey de olmuyor yani dünyada. Yani böyle anlatırsanız insanlara Allah mutlaka işte kötünün cezasını verir diye anlatırsanız... ...çocuklar bakacak e ee, bazı kötüler var yani yanında kaldı yaptığı kötülük hiç de bir şey olmadı... İş dünyasında çok oluyormuş bilhassa, projesini çalıyor birinin, efendim gidiyor kendi projesi gibi sunuyor, kazanıyor, parayı terfi alıyor, bilmem ne oluyor. Hiç de bir şey olmuyor yani ona. Do bu işte ahiret inancını önemsizleştirmemek gerekir. Mutlaka ve, mutlaka ve mutlaka cezasını alacak ama arkadaşlar şunu da unut şunu da zannetmeyelim. Ee, biz cezayı ahirete bırakalım. Dünyada uğraşmayalım bunu demiyorum kesinlikle demiyorum yani dünyada ona güç yetiremezsek biz sistem olarak işte iş hayatı olarak mahkemelerimizle adalet sistemimizle devletimizle zalimin karşısında durmaya gücümüz yetiremezsek güç yetiremezsek onun o zaman işi ahirete kalır yoksa dünyada da her türlü haksızlığın karşısında durmak zorundayız arkadaşlar. Onun için bu mana tasrih olunarak yani illaki ahirette dünyada olmuyorsa ahirette onun yaptığının karşılığını göreceğini açıklamak için buyruluyor ki velitu cuza kullu nefsin bima kesebet ve humla la ee, hem her nefis hakları yerinmaksızın kazandığıyla cezalandırılmak yani iyiye iyi kötüye kötü karşılığı verilmek için Yaratılmıştır. Allah Teala bu düzeni bu şekilde kurmuştur. Biliyorsunuz bu artık günlük ilde e, hani dar bu mesel haline gelmiştir. Boynuzsuz koyundan boynuzlu koyunun hakkını alacak Allah. Yani hayvanlar bile değiştirilecek. Birbirlerinden haklarını alacaklar ya haksızlık yapmışlarsa ondan sonra tekrar toprak olacaklar. Kimsenin yaptığı yanına kal kar kalmayacak. Binaenaleyh kötülük yapanların istikbali iyilik yapanların istikbaline müsavi olamaz. Birisi mücazat görürken diğeri mükafat görecektir. Bunlar eşit olmayacak. Şimdi arkadaşlar ee, yani aklıma geleni söylüyorum. Böyleyse madem bu 22. ayetin bana söylediği benim iyiliğim yanında yer almam gerekiyor. Yani iyilerden olmam gerekiyor ve iyileri desteklemem gerekiyor. Kötülük hiç düşünmemem gerekiyor adım mı atmamam gerekiyor öyle bir şey aklıma gelse bile ben bazen böyle bize enayi gibi bakanlar oluyor diyorum ki ya siz ne zannediyorsunuz bizim de kafamız çalışıyor biz de yapabiliriz onları yani seçmiyoruz bak burası çok önemli kötülüğü seçmeyeceğiz arkadaşlar yoksa saflığımızdan değil yani aklımız ermediğinden değil seçmeyeceğiz tercih etmeyeceğiz Haram kazancı, başkasının sırtından yükselmeyi, kazık atmayı, dostlarımıza vefasızlığı vesaire seçmiyoruz. Ve seçmediğimiz gibi kötünün de karşısında duracağım ben. Peki bunu hangi motivasyonla yapacağım arkadaşlar? Ahiret, Ahiret işte. Ahiret inancı zayıfsa bir insanın ahlakının sürdürülebilir olması imkansızdır. Ahiret inancı zayıf olanın ahlakının sürdürülebilir olması imkansızdır arkadaşlar. Çünkü yani bir garantisi yok ki ben iyilerden olunca er geç kazanacağım. Ben iyileri desteklersem bu iyiler er geç galip gelecek biz de safamızı süreceğiz bu dünyada. Yani var mı karşılığı bir garantisi dünyada? Tam tersi arkadaşlar bazı ortamlarda bulunduğunuz ortama göre değişir bazı ortamlarda Hayrı, iyiliği, güzelliği seçtiğiniz için gerizekalı muamelesi göreceksiniz, aptal muamelesi göreceksiniz bazen. Bazen ya herhalde bir problemi var, bir psikolojik sorunu var herhalde. Böyle bakacaklar size, işte dine sardı, bir sıkıntısı var herhalde diye bakacaklar. Bakabilirler yani, bir şey kaybedeceksiniz. Hatta geçen de... Ee, bak çok samimi söylüyorum size arkadaşlar yani Kendi iç dünyamı, yani nereden biliyorsun insanlığı kendimden biliyorum. Geçen de konuşuyoruz yakınlarımdan biriyle. Dedim ki, ya bırak dinsizlerin dindarları hor görmesini. Biz dindarlar bile birbirimize dinsizlere gösterdiğimiz nezaketi... Ve onlara layık gördüğümüz mevkiyi iç dünyamızda layık görmüyoruz. Şimdi benim bazı ders gruplarım oluyor arkadaşlar. Mesela bu ders gruplarına doktor, katılmış doktor var. Eğer örtülüyse arkadaşlar onu yani doktor bu ya karşımdaki diye bakmak için her seferinde arkadaşımızın doktor olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyuyor. Çünkü benim de kafamda, katılır mısınız buna bilmiyorum. Yani işte kapalı ya bizden ya yani hani şey benim gibidir işte falan. Hani bir profesör olamaz, olur, olamayabilir yani. Bir sanatçı, büyük bir yazar, bir edebiyatçı, bir senarist mesela hep başkalarına yakıştırmışız bu sıfatları yani. Ee, öyle bir dindar bir arkadaşım var biraz varlıklı Allah daha çok versin bir mağazaya girmiş arkadaşlar. Ee, bir küpe sormuş orada. Demiş ki tezgahlar yalnız bu biraz pahalı demiş. Tabi biraz toy biriymiş yani parayla imanın kimde olduğunu bilmiyorum ama hani otomatikman e, birbirimize hani bu çok zengin de olamaz işte <gülüyor> alamaz işte bu gözle bakmayı biz bile birbirimize karşı yapıyoruz. Çünkü maruz kaldığımız şeyi yansıtıyoruz biliyorsunuz değil mi? Yani insan özellikle çocukluğundan itibaren düzenli olarak maruz kaldığı şeyin sonrasında içselleştiriyor. Onun için her bir insana arkadaşlar aman ha ben kendime söylüyorum en başta bunu her bir insana peşinen hürmete layık biri olarak davranalım sonra onda bir eksiklik bir şey yanlışlık falan görürsek indiririz puanı. Anladım. Ama peşinen Herkes ben çocuklarıma bunu çok söylerdim çocuklar sakın ha siz biraz akıllıyız diye başkalarını geri zekalı sanmayın herkes senin kadar akıllı böyle düşüneceksin herkes benim kadar akıllı ondan sonra ondan bir akılsızlık görürsen sonra karar verirsin bu akılsızmış herkes o kadar akıllı değilmiş dersin yani. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani bu e, ahirete bırakacağımız zaman, hani dünyada baş edemedik bir haksızlıkla. Mesela bazen genellikle de yakın aile fertlerinden gelen haksızlıklarla baş etmek daha zordur. Yani uzaktaki biriyle çatır çatır kavga edersin, mahkemeye verirsin, bir şey savaşırsın, bir şey yaparsın yani. En azından bir mücadele edersin. En azından dersin ki elimden geleni yaptım. Ama sana haksızlık yapan amcansa ne yapacağım? Dedense, babansa, kadınlar bu konuda mağdur çoğunlukla. Babansa hiçbir şey yapamayacağım. Yani bence hiçbir şey yapamayacağım. Yani babanı mahkemeye mi vereceğim ben? <gülüyor> Verebilirim, hakkım var buna. Verebilirim yani hukuken, dinen de verebilirsin hakkını almak için babanı mahkemeye verirsin. Ama o ilişki ondan sonra yürür mü arkadaşlar? Onun için en zoru budur işte ahiret inancı kuvvetli olmadığı zaman bir insanın e, bu kötülüklerin baş edemediği kötülüklerle birlikte yaşamaya devam etmesi çok zorlaşıyor. E, fakat içinizde hiçbir şeyi açık bırakmayın. Burada şimdi başka bir konuya geçtim. Diyelim ki babanız haksızlık etti, anneniz yani e, ben e, bir kişiden bir kişi hatırlıyorum. Bu çocuğumu hiç sevmedim hiçbir zaman diyen, yanında, çocuğunun yanında böyle söyleyen anne iyi tanıdım yani. Şimdi o çocuğun durumunu düşünsenize yani. Ne yapacak şimdi tabii ki çok e, hani psikolog arkadaşlar da var bakıyor travma yani değil mi böyle şey yapılmış davranılmış hayatı boyunca benim kanaatim Tuğba hocam ne dersiniz bilmiyorum benim kanaatim onunla baş edemiyorsanız yakınlarınızdan gelen bir kötülükle ama bak taciz tecavüz hariç şiddet bunlar var yani fiziksel zarar hariç e, psikolojik meseleler şunu da unutmayın ailesiyle psikolojik meselesi olmayan neredeyse yok gibidir herkesin kendine göre kimininki daha büyük kimininki daha küçük herkes kendinkini en büyük zannediyor efendim meselemiz vardır yani çünkü siz de yanlış yapacaksınız çocuklarımıza bu böyledir niye çünkü ben şey gibi, aileyi şöyle kabul ediyorum arkadaşlar salona girdiniz sınav salonuna önünüze kağıt konuldu içinde sorular yazıyor ama sorular size özel işte aile o yani aile benim imtihanımdır hayata başlarken. Benim çocuklarımın da ben imtihanıyım. Bu böyledir yani. Çünkü ben kendime harika bir insan görebilirim. Bir de onlara soralım. Bir de onlara soralım yani nasıl kim bilir beklentiler, bir takım şeyler, hedefler nasıl eziyet etmişimdir. Dolayısıyla bu, bu bitmez yani böyle hani şey yok. Sen istisna değilsin yani. O zaman ne yapacağız peki? E, trajedimiz şurada ki bu aileye de muhtaçız. Yani onların onayına, sevgisine, rızasına, e, gönüllerini kazanmaya ihtiyacımız var. Hem dinen hem ruhen. Yani sürekli onlarla kavgalı olmak bize de iyi gelmiyor. Onun için benim kanaatim arkadaşlar, aileyle ilgili meselelerde çok vahim dediğim gibi şiddet... E, Efendim taciz tecavüz en ses Allah korusun böyle şeyler olmadıkça yok hakkımı yedi yok beni daha az sevdi yok kardeşimden onları affedeceğiz yetişkin olduğu zaman Ergenlikte bu çok zor ama insan 30 yaşından sonra hala annem de beni sevmedi falan diyorsa ben ona büyüyor artık diyorum ya yani. o bitti artık affet affet onu çünkü onu affetmezsen sen hayatın boyunca mutsuz yaşayacaksın hep böyle kurban hep <gülüyor> Yazık olmuş, hep ezilmiş kişi olarak göreceksin kendine. Neyse psikoloji dersi vermeye kalkmayalım ama e, insanlarla meseleleriniz arkadaşlar burada hallo olmayacak, burada bitmeyecek. Biz bu bize düşen şu kısacık hayatı böyle aklımız başımızda, ruhen sağlıklı, çevremize ve insanlığa faydalı bir insan olarak geçirmek istiyorsak kendi dertlerimize çok fazla odaklanmamamız gerektiği kanaatindeyim. Üstlerinden atlayıp atlayıp geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bitmeyecek. Bugün bu bitecek, yarın başka bir şey başlayacak. Ama kendi başınıza bunu yapamıyorsanız yardım alın. Yardım alında da ben e, altını ısrarla çiziyorum. Kim ne derse desin arkadaşlar altını ısrarla bunu çiziyorum. Sizin inançlarınıza ve değerlerinize değer veren, inançlarınızı paylaşan bir psikologtan yardım alın. Çünkü onlar da bizi çok fena bir şekilde farklı dolmuşlara bindirebiliyorlar. O konuda ben çok seçici olmak gerektiği kanaat edeyim. Çünkü psikolog nedir biliyor musunuz arkadaşlar? veya Ruhunu açıyorsun yani şimdi sizin mesela ameliyat masasına yatırıyor cerrah açtı karnını açtı karnını böbrek artık onun elinde değil mi istediğini istediği yere koyar istediği, yap, müdahale edebiliyor musun bir dakika yanlış yapıyorsun diyebiliyor musun aynen psikolog da öyle ruhunu açıyorsun seni şekillendiriyor bilinçaltını rüyalarını bileyim yani travmalarını çocukluğunu duygularını hiç farkına varmadan şekillendiriyor. Onun için çok düzgün, salih insanlardan onları seçmemiz gerektiği kanaatindeyim. Şimdi e, Allah Teala bu düzeni böyle kurdu. İyilerle kötüler eşit olmayacak. Efendim, iyiler mükafat görecek er veya geç. Kötüler de ceza görecek. Biz ahiret peki çok uzak, değil mi? Kaç kişi bana böyle söyledi arkadaşlar Ahiret, ahirete bırakamam ben hocam dedi. Bırakamam yani. Arkadaşlar biz ahirette dirildiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde geçiyor. Dünyada ne kadar kaldık diye konuşacağız birbirimizle. Ya dünyada ne kadar kaldık? En akıllılar günün bir kısmı diyecek yani yarım gün veya üçte bir kadar. Yani bu dünya hayatı bize o kadar kısa gelecek. Tamam mı? O büyük resmi görün yani. Çok çabuk geçecek bu dünya hayatı. Şu anda ilk on yıldan hayatınızın ilk on yılından ne hatırlıyorsunuz diye anlatın desem bir saat konuşabilir misiniz? Bir saat sürer mi yani? Yani e, o kadar geçmişte gibi görünüyor. Şimdi düşün öleceğiz binlerce yıl geçecek. Dürüleceğiz dünya hayatı bize o kadar gelecek ve innel ahirete lehiyel hayvan asıl hayat ahiret hayatıdır arkadaşlar tekrar ediyorum haksızlıkları ahirete bırakın demiyorum bu dünyada onlarla baş edin baş edemediğiniz zaman bilin ki yanına kar kalmayacak onu bilin bu akıl sağlığımız için şart bu ahirete inanmayanlar nasıl delirmeden yaşıyorlar anlayamıyorum bu, bu açıdan. Böyle olunca yani herkes yaptığının karşılığını alacaksa Eferayte men takade ilahuhu heva bu çok etkileyici bir ayet kelimedir arkadaşlar 23. ayet. Eferayte gördün mü men takade ilahehu hevahu. Hevah arkadaşlar heva kelimesi e, nasıl diyeyim dürtülerimiz Nefsin de çünkü çeşitli boyutları var. Yani aklımıza esen şeyler. Canımızın istediği şeyler. O kişiyi gördün mü dürtülerini kendisine ilah edinmiş. Şimdi bakın arkadaşlar bize ne diyorlar? Bunun ben bilimsel olduğu kanaatinde değilim. Bu söylemin bilimsel olduğu kanaatinde değilim. Bize diyorlar ki istediğini yap. Sen ne olmak istiyorsun? Nasıl yaşamak istiyorsun? E, o kadar oraya vardı ki iş, sen kendini kadın mı, erkek mi hissediyorsun? Nasıl hissediyor? Hatta şimdi arkadaşlar kendini hayvan hissedenler başlamış. Kedi gibi miyavlıyormuş bütün gün. Çünkü ben bana insan demeyin hayvanım. Çok memnun oluyorum. Yani işin nereye vardığını görmeleri için. Mesela ben engelliyim diyormuş. Siz beni sağlıklı görüyorsunuz ama ben kendimi engelli hissediyorum. Çünkü ben kendimi nasıl hissediyorsam öyleyim. Bunun sonunu düşünseniz arkadaşlar. Allah yok, ahiret yok. Hiçbir kutsal yok, hiçbir değer yok. Ayıp yok, gelenek yok, hiçbir şey yok. Senin ne istediğin var bir tek. Var ya bana ben kendimden böyle bir durumda çok korkarım arkadaşlar ya. Benim acayip kuvvetli bir nefsim var yani. Neler ister neler ister. Ahiret yoksa Allah yoksa. Efendim? ne yaptınız bu ya boşuna boşluk ama yani sonuç almayacaklar ama dünyayı tahrip ede ede dünyayı tahrip ede ede yıka yıka yani Efe, ke, kendi hevasını yani dürtülerini yani canının ne istediğini kendisine ilah edineni gördüğünü şimdi eski terbiyede arkadaşlar bir şeyi canı istedi diye yapmak çok ayıp sayılırdı hatırlar mısınız benim yaş kurulu yani beklenir her şeyin vakti var Mesela çocuğa bile diyelim söyleme sayı köfte pişti yani verilmez sofra kurulacak çocuğun herkesle beraber yiyeceğiz onun vakti var yani denirdi ama ne yapayım istiyorum mesela bir insanın böyle demesi hele hele yetişkin birinin çok gelişmemişlik terbiyesizlik yani yetersizlik hani böyle bir nevi hayvan düzeyinde kalmış olmak gibi algılanırdı. Şimdi arkadaşlar diyor ki utanma sen ne istiyorsun? Onu yap diyor. Senin, senin kendini nasıl hissettiğin bir tek önemli olan bu senin için diyor. Ayıp yok, günah yok, kutsal yok, değer yok, saygı yok, Allah'a saygı Bunlar hep demode. Hele ahlak derseniz geri kafalı muamelesi görüyorsunuz. O yüzden ahlak demiyorum çoğu zaman karakter falan diyorum yani. Aslında aynı şey karaktere biraz daha razı oluyorlar da ahlakı bir şey kabul ediyorlar. Bir toplumun bireye hükmetmek için kullandığı bir araç olarak görüyorlar. Bu derece çığırından çıkmaktır bu işte. Gördün ha şimdi o kimseyi ki ilahını hevası ittihaz etmiş. Hakkı düşünmeyip keyfine isterse onu mabut edinmiş, kendi zevkinin safasına düşmüş. Allah da bir ilim üzerine yani bilerek bunun böyle olacağını onu şaşırtmış. Yani bir ilmi olmakla beraber şaşırtmış. Şimdi bakın ilmi olmakla beraber şaşırtmaya bir örnek vereyim. Amerika'da yaşayan bir arkadaşımız onlarla online bir ders yapıyoruz. Bu işte eşcinsellik konusu konuşulurken dedi ki Geçen gün dedi derste kendisi üniversiteye gidiyor orada. Çocuklarını büyüttükten sonra üniversiteye başladı. Yani yetişkin bir hanım. Ondan sonra psikoloji dersinde profesör ne demiş bakın. İşte bu şeyleri eşcinselleri bu LGBT'leri anlayın yani ne kadar zor durumdalar. Kendilerinin bir tercihi var ama bedenleri onlara isyan ediyor. Psikolog söylüyor yani yani bedenimi ben esas, al, yani esas kabul etmek zorundayım zaten verili bu verili değiştirilecek bir şey yani neye, neye örnek veriyor bunu işte erkek olmak istiyor kendisini erkek olarak görüyor ama bir taraftan da adet oluyor ne büyük trajedi niye bedeni ona onun tercihine takip etmiyor ona isyan ediyor bedeni. Halbuki bize neyi söylemesi lazım arkadaşlar ilim insanlarına bakın doğa bu, doğanın kuralları bu, bedenini bile savaşarak başa çıkamazsın demesi lazım değil mi? Hadi diyelim eşcinselliğe karşı çıkmayacak, bari beden bana ihanet ediyor. Yani bu cümleyi nasıl kurabilirsin? Bu cümleyi nasıl kurabilirsin? İlmi olmalarına rağmen Allah onları şaşırtır. Efendim? ve ve kâteme ala ve kalbihi, ve kulağını ve kalbini üstünden mühürlemiş ve ce ala gışave, ve gözüne de bir perde çekmiştir zira heval ve şehvet şimdi Allah'ın kalbi mühürlemesi gözüne perde çekmesi ne demek insan arkadaşlar o deminden beri saydığım değerlerin hiçbirisini kabul etmeyip sırf benim canım ne istiyor ben onu yapmak istiyorum dediğinde bu Şehvet, Arzu, cinsel şehvet diye düşünmeyin sadece. Mesela ben para kazanmak istiyorum kardeşim. Nasıl olursa olsun. Ayıp yok, günah yok, kul hakkı yok, hiçbir şey yok. Düşünsenize bu insanın durumunu. Para şehveti yani. Ben yükselmek istiyorum, şu makama gelmek istiyorum. Nasıl olursa olsun, ne pahatsına olursa olsun. Diyen birinin gözünü o şehvet bürümüş, dolayısıyla gözü kör, görmüyor. Kulağı sağır, kalbi hissiz eder şehvet. Bakın nice akıllı insanlar, makam mevki sahibi insanlar şehvete esir olup ne hatalar yaptılar, tepe takmak gittiler yani. İster para, ister kadın, ister mevkiyi fark etmez, şehvet veya işte şimdi karşı cinse imrenmek diyelim, insanın gözünü, kulağını sağır eder, kör eder, kalbini karartır, aklı çalışmaz hale gelir, bilgisi de işe yaramaz. Yani bile bile sapıtır. Alim de olsa ilmine rağmen hakkı duymaz olur. Nitekim feylosofların ve dünya hayatına düşkün din alimlerinin birçoğu böyle olmuştur. Artık onu Allah'tan sonra kim yola getirebilir? Yani Allah'ın şaşırttığını kim hidayet erdirebilir? Ama Allah'ın şaşırtması da arkadaşlar durup dururken değil, kişinin kendi seçimleri sonucudur. Bunu unutmayın yani. Efela tedekkerun hala düşünmeyecek misiniz? Bu ihtarat yani bu hatırlatmalar karşısında hevaları bırakarak ilmin muktezasına göre bir düşünüp hakkı akıbeti anlamayacak mısınız? Burada bitiremedim ne yazık ki gene. Kendimi her seferinde e, yalancı çıkarıyorum ama burada kalacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim estağfurullah diyenlere. Burada kalacağız. Yalnız şu kadarını da söyleyeyim. Çünkü çok tam yeri yani burası. Duygularımız, Duygularımızın bize rehberlik etmesi konusunda da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü duygularımız rahmani de olabilir, şeytani de olabilir, nefsani de olabilir. Duygular değişkendir. Kaynakları birbirinden farklı farklıdır. Onun kaynağını tanımadan ama şöyle olabilir, yani diyelim ki sende kıskançlık var, çok açık, bu nefsani yani bir şey veya işte başka bir şeytani diyelim. Ee, bu kıskançlığı tanıman, ya ben kıskanç bir insanım, herkesi kıskanıyorum diye farkında olman, kendini geliştirmen, düzeltmen ve iyileştirmek için ilk adımdır. Bu olmazsa olmaz. Fakat bu heva konusu, duygu konusu hayatımızın rehberi kabul edilirse çıkacağımız yer satkınlıktır arkadaşlar. İnşallah Allah'ın nasıl olursa yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hayırlı sahurlarınız. Teravih başlıyor. Hayırlı teravihler. Bir de camide arkadaşlar. Bu camide ee, mukabele başlıyor. Onu size duyurayım. Ee, sabah namazından sonra camideki